Selam hidayete tabi olanlara, Allah'ın emrine gönülden uyanlara Selam hidayete tabi olanlara, Allah'ın emrine gönülden uyanlara Canını bu yola dayanlara, Allah'a dost olan tüm insanlara Canını bu yola dayanlara Allah'a dost olan tüm insanlara Zorluğa zulümlere göğsünü gelenler Sabrı bir kalkan bilip sabreleyenler Namazda gönüllerinde gül derleyenler Zikreder adını her zaman diller Zorlu azulümlere göğsünü gelenler, sabrı bir kalkan bilip sabreleyenler, namazda gönüllerinde gülderenleyenler, zikreder adını her zaman diller. Söylediklerinde hayrı söylerler Birbirlerine karşı hayrı dilerler Söylediklerinde hayrı söylerler Birbirlerine karşı hayrı dilerler Rasulü önderdim belleri üst üste Allah için canlarından geçenerler. erler Rasulü önderdim elleri üst üste Allah için canlarından geçen Zorluğa zulümlere göğsünü gelenler Sabrı bir kalkan bilip sabreyleyenler Namazda gönüllerinde gül derleyenler Zikreder adını her zaman diller Zorlu azulümlere gözünü gelenler sabrı bir kalkan bilip sabreleyenler namazda gönüllerinde gül derleyenler zikreder adını her zaman diller.